Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese Günaydın. aydın Evet 5 Haziran Dünya Çevre Günü Ve 5 Haziran'ı kapsayan Hafta Yine Dünya Çevre Haftası Olarak kabul ediliyor Ve bununla ilgili bir takım Etkinlikler yapılıyor Çeşitli raporlar açıklanıyor Mevcut durumu Ortaya koyan Bugün bu raporlardan birini konuşacağız. Aslında programımızda sıklıkla konuşuyoruz. Türkiye'de ekolojik tahribata yönelik mevcut durumu sıklıkla gündeme getiriyoruz. Ama bugün biraz daha topyekün bir bakış yapacağız bütün bu tahribata. Çevre Mühendisleri Odası'nın Dünya Çevre Günü Türkiye raporu konuşacağız. Hattımızda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu var. Baran günaydın. Günaydın. İyi günler günü. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi tabii ben kutlanıyor diye <gülüyor> anons etmek istemedim. Kutlanacak pek fazla bir şey olmadığı için Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası boyunca siz de bir rapor hazırladınız. Dünya Çevre Günü'ne denk gelecek şekilde e, açıkladınız bu e, raporu yayınladınız. E, izleyicilerimiz dinleyicilerimiz de e, detaylarına bakmak isteyenler e, çevre mühendisleri odasının sitesinden buna e, ulaşabilirler bu rapora. Şimdi o raporda çok önemli çok temel bir takım tespitler var. E, Türkiye'de e, çevre tahribatı ile birlikte ortaya çıkmış olan e, bütün kirlilik biçimlerini ortaya koydunuz. Bu ne kadarlık bir çalışma? Ne zamandan beri çalıştınız bunun üzerinde? Zaten çalışıyordunuz ama herhalde bunun için özel bir ekip ve zamanda ayırdınız. Nasıl ortaya çıktı bu rapor? İstersen onunla başlayalım ve ondan sonra bu raporun temel tespitlerini, temel bulgularını konuşalım. Uh -huh. Meslek yolumuz Türkiye'deki bütün e, çevre sektörünün yayılmış durumda. Yani çevre hem sanayide hem turizmde hem kamu kurumlarında hem sağlık alanında hem e, sivil toplum kuruluşlarında uluslararası örgütlerde. Yani meslek yolumuz çok oldukça geniş ve bu konuların e, çözümü için e, bir formasyon olduğundan dolayı e, zaten bizim her gün e, yaptığımız çalışmalar e, meslektaşlarımızın akan bilgiler birikiyor. Dolayısıyla bu raporda aslında bir birikimin bir sonucunda oluşan değerlendirmeler. Tabii ki çok fazla bilgi üretiliyor. Çok fazla Türkiye'de kamu kurumlarının raporları oluşturuluyor. Uluslararası projeler yapıyor, yapılıyor. Bunların bir süzgeçten geçirilip hangisine gerçekten doğru veriler var? Hangi veriler daha güvenilir? Bunun bir analizini yapmamız gerekti. Bunun içine yaklaşık bir aydır meslek odamızdaki hem meslektaşlarımız yönetim yönetici hem de personelimizle birlikte yoğun mesai harcadık. Doğru verileri, doğru bilgiyi paylaşmaya çalıştık. Evet. Çünkü şunu da görüyoruz aslında bir yandan, Çevre Şehircik Bakanlığı ve Orman Sözleri Bakanlığı, yani temelde Türkiye' bir çevre sorumlu olan bu kurumların yaptığı önemli ve güzel projeler var. Yani Avrupa Birliği'nin bu sürecinde fonlanan yapılar üzerinden de. O raporlarda aslında çok önemli bulgular olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii hmm. kamuoyuyla paylaşılmıyor zaman zaman. Yeterince şeffaf davranılmadığını da görüyoruz. Yani halkın ve toplumun, hani insanların anlayabileceği nitelikte veriler paylaşılmıyor. O raporları hmm. e, teknik bir bilgi birikimiyle inceleyip kamuoyun anlay anlayabileceği hale getirmek gerekiyor aslında. Normalde kamu kurumlarının bu projelere dair özet bilgileri kamuoyuyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerekir aslında. Evet. E, onların yapması gereken görevi biz yapıyoruz bir yandan aslında. E, dolayısıyla bu rapor aslında dediğim gibi bir birikimin ve e, kamu kurumlarının yaptığı ve kıyıda tırçıda kalmış e, çok önemli çalışmaların toplumda paylaşılması olarak özetleyebiliriz. Evet aslında tabii burada şimdi çok önemli gireceğiz onlara farklı kirlilik biçimleriyle ilgili çok önemli tespitler var ve bunları sonuçta bunlar bir takım kuruluşların bir takım sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar değil bizzat kamunun verileriyle aslında değil mi oluşturulmuş bir rapor ve aslında kamunun kendi içinde yaptığı çalışmalar da Türkiye'de kirliliğin çevre kirliliğinin geldiği boyutların ne kadar korkunç seviyelerde olduğunun bilgisi aslında kamunun kendisinde de e, var tabii. diyebiliriz değil mi? Tabii. Bunun gayet farkındalar aslında ama tabii ki e, dışarıya bunu yansıtmak ve toplumda paylaşmaktan e, biraz çekinebiliyorlar, geri durabiliyorlar. Çok önemli bir tespitte bulundunuz aslında. Biz hani e, gerçekten Türkiye'de yaşanan işte, termik santrallerle ilgili konuları tartışıyoruz. Madem çıkalımda kullanılan sinürü tartışıyoruz falan. Hani birazcık daha popüler konular bunlar ama bizim raporumuzda başka bir gerçeği aslında ortaya koymaya çalışıp bugün e, bir örnek vermek gerekirse... E, madencilik faaliyetinde sisyenir kullanılmasını tartışıyoruz. Evet. Bu çok gündeme geliyor ama madencilik faaliyetinde kullanılan sisyenirden kat ve kat fazlasını kaplama sektörü kullanıyor. Yani hmm. sahip bölgelerinde kullanılıyor. Ama bunlar e, biliyorsunuz işte Büyükçekmece'de, Tuzla'da bir takım e, tehlikeli atıkların e, e, şeylerle, e, kanalizasyon sistemlerinde, kamyonlarla verildiğini tespit yakın zamanda. Veya işte e, canlılar, hayvanlar öldüğünü tesis ettiler tehlikeli tıklan Bunlar aslında bu sanayi bölgelerinde üretilen ve biraz da böyle sivil toplu kuruluşlarının biraz göz ardı ettiğimi diyelim ya da bilmediğimi diyelim o alanlara hmm. biraz ışık tutmaya çalıştık. Türkiye'nin daha da çeles sonucunu ortaya koymaya çalıştık bu raporla. Evet. Şimdi burada özellikle su kirliliği ile ilgili bölüm medyada evet. e, epeyce yankı buldu. İstersen evet. o kısmın bir üstünden geçelim. Burada evet. su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği ana başlıkları altında evet. incelemeler evet. yaptınız. Su kirliliği ile başlayalım istersen. Orada evet. çok önemli, çok temel bir takım tespitler var. Tabii şimdi Türkiye'deki e, 141 tane yüzey suyu e, incelendi. Buradaki analizler tabii Çalışıcık Bakanlığı raporlarında da yayınlandı. Hı hı. E, yüzey suylediğiniz şey neler ve göller. Yani <gülüyor> bugün tartışmanın işte Büyük Menderes Gölü, Sakarya Nehri ya da işte e, Meke Gölü, Burdur Gölü gibi. Ergene Havzası. Tabii Ergeni Havzası çok doğru. Bunların incelenmesi üzerinden e, buradaki su kalitesi girdiriliyor. E, buna baktığımız zaman %70. 79'a yakın oranında e, derelerin ve göllerin kirlendiğini tespit ettik. Çünkü hı hı. E, bunları grafiğe döktüğümüz zaman da birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak nitelendiriliyor. Bizim mevzuatımızda bu şekilde. Birinci sınıf direkt içme suyu olarak kullanabileceğimiz bir tekte e, kalitede olduğu söyleniyor. Tabii ki arıtma sisteminden geçirerek. İkinci sınıf da yine arıtma testine daha iyi e, teknolojiler kullanılarak, içme suyu olarak kullanılabilecek olarak ifade ediyor ama kirlenmiş olduğunu vurgulamak lazım. Üçüncü ve dördüncü sınıfı zaten çok kirli olmuş oluyor. Şu an yüzde kırk üç nokta üçü zaten çok kirlenmiş durumda. Ergin havzası gibi yani. Evet. E, yüzde on dokuz nokta dokuzu kirlenmiş durumda. Yüzde on beş nokta altısı yine daha az kirlenmiş durumda. Yani bunların toplamını aldığımızda zaman yüz dokuz oranında e, Türkiye'nin e, yüzey sularının kirlendiğini söyleyebiliyoruz. Bu kendi bakanlığımızın verilerini biz anlamlı hale getirdiğimiz zaman bu sonuç. Yüzde yetmiş dokuz. Tabi 179. Bu oran daha da yüksek de olabilir. Ya yani dereler yani ve yani yüzey suyu dediğimiz dereler ve gölleri göller. kastediyoruz değil Tabii. mi? Evet. Aynı aynı veriyi dönüp e, havza planlarında yani Orman Su İşleri Bakanlığı'nın havza planlarında kontrol ettiğinizde de orada kestarda zaten bunu da teslim ediyorsunuz. O yüzden biz şunu açıklamak Eşleşiyor de, yani yapalım. veriler. Tabi ki şöyle Hı -hı. E, büyük Menderes, Gediz, küçük Menderes, Sakarya, Kızılırmak, Yeşilman bir bölümü. Ergene bölgesi zaten kirlenmiş durumda. Yani her evet. gün basına çıkıyor bunlar. Hı hı. Ve buradan alınan sularla tarım alanları sulanıyor. Ergenedeki kirliliği herkesin gözünün önünde bunu yaşıyoruz. Yani Doğru. hikayet edilemeyecek bir boyuta gelmiş durumda. Zaten bizim açıklamamızdan sonra bunu biliyorsunuz bir kurum olmadığını böyle bir şey olmadığını söylemedi. Yani yalanlanmadı. Bazen, evet. Yalanlanmadı en azından. Ama dair bir farkı olmadı. Çünkü zaten bakanların kendi bildirimlerinden. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı var. Yani ee, buradan başka bir bağlantı yapalım isterseniz. Yine hı hı. Ee, bakın e, atık su atma tesisleri biliyorsunuz e, atık sularımızı hem evsel atık sularımızı hem de sanayiden çıkan atık suları arıtıp derilere ve göllere veriliyor. Bazen de derin deniz de şarjı hı. denizlere veriliyor. Şimdi dolayısıyla bu derelerin kirlenmesinin temel sebebi ne? Atık sularımızın ya arıtılmaması ya da arıtılıyormuş gibi yapılması. Şu anda yine bakanlığın yaptığı projede 1127 tane Efect su arıtma tesisimiz gelmiş. Yani kentlerdeki insan kaynaklı su arıtma tesisimiz gelmiş. Bunun 522 tanesini yani 150'ye yakınında tekrar bir revizyon yapılması. Golf arıtma tesisinin daha çok sağlıklı çalışmadığı. Belediyelere söylüyorum. ait atık su arıtma tesisleri tabii belediyeler, değil mi? Tabii ki belediyelerde belediyelerde bu sorun çok yoğun. Hı hı. Ya bunu anlamasıyla de demek ki bizim arıtma sistemimiz var. Bunu Avrupa Birliği raporlarında ortaya koyuyoruz. Sizin raporlarda ortaya koyuyoruz. bunu. Vurguluyoruz. Ama bu e, arıtma tesisleri yeterince çalışmıyor Dolayısıyla bu arıtma tesisleri Çalışır hale getirmek gerektiğini Bunları yatırım yapmak gerektiğini söylemek gerekiyor Nasıl çalışır hale getirebiliriz hmm. Projelerini sağlıklı yaparak bunlar bir çevre mühendisi istihdam ederek e, Bu arıtma tesisini sağlıklı hale getirebiliriz Bunlara tekrar yatırım yapmak gerekiyor Ayrıca şunu da vurgulamak lazım Su tüketimini azaltmak için atık su tesisinden tesislerinden çıkan Su eğer kaliteli olursa Bunu tekrar kullanabilme şansımız var evet. Artık dünya bunu uyguluyor Bu teknoloji Türkiye'de de var ama ne yazık ki bizim arıtma testlerimizden çıkan, çıkan suyun sadece %1'ini biz tekrar yeniden kullanabiliyoruz. Bunu nasıl kullanabiliriz? İşte refüjlerin sulanması gibi, park ve bahçelerin sulanması gibi, hmm. e, gri su dediğimiz hmm. suyun tekrar kullanımı, bu arıtma çıkan e, suların tekrar değerlendirilmesini sağlamamız gerekiyor. İkin değişikliği probleminin karşısında e, hazırlıklı hale gelebilmek için de ve tatlı su kaynaklarımızı korumak için de bu oranda da oldukça düşük olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani sadece %1 bir da. Bu e, suları tekrar kullanabiliyoruz. Yani neredeyse yok denecek bir oran. E, hem nüfusumuza e, oranla baktığımızda hem e, gelecekteki tehlikeleri e, öngördüğümüzde e, Türkiye'nin aslında bu e, suyu geri dönüştürme, tekrardan kullanıma e, sokma e, konusunda çok e, geride e, olduğunu e, söylemek mümkün. Şimdi burada tabii e, aslında... Diğer kirliliklerle de süremiz yettiğince konuşmaya çalışacağız ama. Şimdi 2018 yılı Dünya Çevre gününün teması plastik kirlilikle mücadeleydi. Bu konuda evet. küresel çapta da bir takım çalışmalar var. Özellikle denizlerdeki plastik kirlilik. Bunun da yine dönüştürülmesi ama esas itibariyle bu plastik atığı kirliliği nasıl oluşuyor? Belki o atığın... ...atılmaması, o kirliliğin yaratılmaması ta en başa dönüp belki oradan başlamak gerekiyor bu plastik kirlilikle mücadelede. Şimdi bununla ilgili de sanıyorum şeyde bu çalışmanızda, raporunuzda bir takım evet. tespitler var. Bu plastik evet. meselesine de hazır yeri gelmişken girelim. Tabii. Şimdi Türkiye'de tabii yoğun bir, sadece Türkiye değil, dünyanın tamamında yoğun bir plastik tüketimi var. Evet. Bizim yaptığımız araştırmalarda son 10 yılda dünyada tüketilen plastik miktarı bir önceki yüzyıldan, yani 1900'lü yıllardan çok daha fazla. Dolayısıyla hızlı bir plastik sektörünün gelişmesi, plastik üretiminin artması, plastik üretiminin artmasıyla karşı karşıyız. Tabii plastik derken sadece bunu poşet, pipet veya plastik bardak üzerinden değil, etrafınızda göreceğiniz bütün plastik yapıları değerlendirmek lazım hı hı. miktar içerisinde. Öte yandan plastiklerin yaklaşık yarısını sadece bir kez kullanıp atıyoruz. Yani tekrar tekrar kullanım imkanı sağlamıyoruz. Hı hı. Öte yandan dünya çapında da yılda 500 milyar poşet tüketiliyor. Yani bu anlamı göre her dakikada 1 milyon poşet ya da kişi başı yılda 150 poşet tüketiliyor diyebiliriz. Hı hı. Şimdi bu çok yüksek bir çok oran. Yüksek. Bu plastik miktarı aslında eğer geri dönüş uygulanmazsa ve işte topar ciddi bir şekilde sağlıklı bir şekilde yönetilemezse denizlerimizde, derelerimizde, göllerimizde, toprağımızda bunlar yer ediyor. Tabii ki doğrudan belki toksik etkisi olmasa da balıkların, deniz canlılarının vücudunda bunlar çok daha küçük parçalara hani biriktiği için insan vücudunda da dolayısıyla birikmeye sebep oluyor. Dolayısıyla bizim plastiği yönetebilmemiz lazım. Birinci önceliğimiz tüketimi azaltmak. Evet. İkinci önceliğimiz tüketilenin de geri kazanılmasını, yeniden kullanılmasını sağlayacak faaliyetler yapmak. Evet. Türkiye'de yeniden kullanabilmek için ambalaj plastik olarak ifade ettiğiniz pet şişeler gibi hmm. ambalaj piyasasının doğru bir şekilde toplanması ve geri dönüşüm uygulanması gerekiyor. Bakın e, yine bir TÜDOM'un e, geri dönüşümle ilgili çalışan e, sektörün e, tavsiyecinden bir derneğin yaptığı araştırmada 1.800.000 ton piyastik ambalaj piyasaya sürülüyor. Ve bunu sadece 384.000 tonunu toplayabiliyoruz. Yani yaklaşık %20 oranında. Bunu toplayanlar da evimizde ayrı toplamadığımız için sokak toplayıcıları. Evet. Yani o da bir sosyal problem. ...biktarda biz bunları topluyoruz. Toplamadığımız zaman ne oluyor? Bunlar bizim çöp depo sahalarımıza gidiyor... ...ya da işte delilerimize, gözlerimize birikiyor. Dolayısıyla kaynağında ayrı toplamayı... ...hala 21. yüzyılın ilk çeyreği bitiyor... ...biz Türkiye olarak tam olarak oluşturamadık. Ve bunu da gerçekten de hiçbir siyasi... ...part yapmadan söylüyorum. Belediyeler çalışmıyor. Benim. Hmm. İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir belediyelerimiz... ...bu konuya gerçekten hassasiyetle yaklaşmıyorlar. Türkiye'nin işte Van'dan tutumda e, ...Samsun'a kadar... ...Ankara'nın Çankayası'na kadar... Keşan'ına kadar, İzmir'e evet. kadar yeterince çalışma yapılmıyor. Bunu açık bir şekilde söylemek lazım. Evet. Fakat burada başka bir boyut var. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Hı hı. Çin biliyorsunuz dünyanın çöplüğü haline gelmişti. Fakat geçtiğimiz e, aylarda bir karar aldı. National Sport bir yayın yaptı ve hı hı. kısıtlamalar getirdi. Ben artık dünyanın çöplüğünü alırken belirli kısıtlamalar getireceğim dedi. Bu kısıtlamaları getirdiği anda Avrupa'nın ve diğer ülkelerin, gelişmiş ülkenin biriken çöpleri de artık e, e, gidemez hale geldi. Dolayısıyla yeni e, pazarlar bulunması gerekiyordu. Bu pazarların başında Türkiye gelmeye başladı. Bunu bizim yine yaptığı araştırmada gördük. E, i̇thalat ve ihracat rakamlarına baktık. Hmm. Bakın 2006 yılında 159.569 kilogram ithal e, plastik e, atık gelmiş Türkiye'ye. 2017 yılında bu neredeyse iki katına çıkmış. 261.863. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birincisi şu anlama geliyor. Evet. Yurt dışından toplu plastik geldiği zaman e, ülkedeki toplayıcılar e, kendi sokaklarımızdan bunu toplamaktan uzak duruyor. plastik atık fiyatları düşüyor. Birinci sıkıntı bu. Dolayısıyla bizim kendi plastiklerimizi toplayamaz hale gidelim. İkinci sıkıntı çevresi anlamda gelen bu plastiklerin kalitesinin kötü olduğunu biliyoruz. Bunlar kendi çöp sahalarımıza gidiyor ve çöp sahalarımızın doğmasına yani Türkiye'nin çöplük hane dönüşmesi sebep oluyor. Hmm. Üçüncü problem de <gülüyor> son dönemde çok gündeme gelen ekonomi hani ekonomi diyoruz ya evet. cari açık problemi. Evet. Cahil açık problemi yaratıyor 2010 tespitlere göre 52 milyon euro cari açık Sırf bu ithalat nedeniyle, plastik atık ithalat nedeniyle karşı karşıya gelmiş Dolayısıyla hı hı. yapılacak olan şey çok basit Plastik tüketimimizi azaltacağız Plastiklerimizi tüketiyorsak eğer bunları mutlaka geri ve geri kazanımı uygulayacağız Bunu da yapamıyorsak depolama yöntemlerimizi de sağlıklı bir şekilde yürütmemiz gerekecek Evet çok önemli tespitler İstersen bir ara verelim ee, evet. Bir şarkımız var. E, her evet, zaman olduğu ben, gibi. <gülüyor> ben seçtim. Evet. Bir yandan da tabii eşimle birlikte seçtik. Ceren evet. arkadaşımız var bizim bu yöneticimiz. Onu da doğum günüymüş. Ona armağan etmek istiyoruz. Peki gerçekten. tamam. O zaman Liquid Lee'den <gülüyor> I Follow Rivers geliyor. ve e, Bu arada programımızın e, dinleyici e, desteğini veren e, Funda Aktan'a da e, teşekkür ediyoruz. Şarkımız gelsin. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Çevre Mühendisleri Odası Baran Bozoğlu ile birlikteyiz. Ee, Dünya Çevre Günü vesilesiyle açıkladıkları raporu e, konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak e, su kirliliği, plastik kirliliği e, Dünya Çevre Günü'nün e, bu yılki temasıydı. Onları konuşuyoruz. E, vaktimiz de daralıyor. Elbette Türkiye'deki e, bütün bu kirlilik biçimlerini konuşmak saatler alır ama e, son e, aşağı yukarı e, 3-4 dakikamız e, aslında bütün bu kirlilik e, meselelerinin nerelerden kaynaklandığını e, ve geldiği boyutu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Bu raporda bunu ortaya koydu. Ee, yine e, hatırlatalım. E, dinleyicilerimiz e, çevre mühendisleri odasının sayfasından bu raporu e, detaylı bir şekilde okuyup inceleyebilirler. E, biraz aslında ne yapmak gerektiği kısmına e, gelelim. Yani bu kirlilik meselesini artık biliyoruz. Bu hepimizin gerçeği. Ne yapmak lazım? E, tam da aslında e, sunulması gereken bir dönemde, dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü... Biz yaptığımız açıklamada bu şu anda Türkiye'deki genel seçimlere dair de görüşlerimizi paylaştık. Evet. Bu sorunları çözemeyecek bir ülke değiliz. Gerçekten de üniversitelerimiz sizin gibi değerli gazetecilerin farkındalık yaratma konusunda büyük çaba Aynı zamanda işte çevre mühendisleri var, üniversiteler. Yani güçlü bir kapasitesi var aslında Türkiye'nin. Bu sorunları dair bir bilinci de var işte bunları çözülemeyecek sorunlar değil, umutsuz olmamak lazım. Bugün bile hızlı bir şekilde hareket edilirse Ergen Havuzası'na bile tertemiz hale gitme şansımız var. Yeter ki buna dair siyasi iradeler, yani Türkiye'nin yönetime talip olan siyasi partiler e, gerçekten güçlü bir şekilde bu sorunlara sahip çıkabilsin. O zaman zaten bunlar gerçekten hızlı bir şekilde çözülür ve aynı zamanda ciddi bir istihdam alanı da bu alanda oluşacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 1 milyona yakın insanın bu sorunların çözümünde aktif şekilde çalışabileceğini de düşünüyoruz burada hı hı. birinci öncelik şey olmalı, tek başına güçlü, liyakata önem veren, denetimi yaptıran, teknik kadroları sağlam, çevre mühendisliği istihdam eden bir çevre bakanlığı kurulmasını istiyoruz. Bütün siyasi partilerin talebimiz bu. Tam tersi Son, oluyor sanki, ama şu anda. <gülüyor> evet, şu anda çünkü bir bakanlığı, çevre çevre bakanlığı, çevre şehircilik bakanlığı, çevre kısmını, şimdi barındırın ama adına şehircilik bakanlığı denilen bir bakanlığın kurulması tartışılıyor şu an. Hı hı. Ee, i̇nternetlerini takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın Türkiye'nin çevresine getirdiği durum işte bizim raporumuzda ortaya çıkıyor zaten. Doğru. Kentlerin ne kadar yoksullar işte ortaya çıkıyor. Bundan acilen vazgeçilmesi gerekiyor. Ve tek başına güçlü, suyu da içinde barındıran, bütün çevre yönetimini barındıran bir Çevre Bakanlığı olması lazım. İkinci mesele e, su kanunu. Şu an Türkiye 1926 yılından kalan bir kanunu yönetmeye çalışılıyor. Dolayısıyla her taraf deliklişik olmuş. Herkesin bir ucundan tuttuğu, Enerji Bakanlığı'nın başka bir yerden çalıştığı, DSİ'nin başka bir yerden çalıştığı, Çevre Bakanlığı'nın başka bir şeyler yaptığı, Belediye'nin başka bir şey yaptığı ve birbirinin hiçbirisinin birbirine uyumu olmayan bir mevzuatla karşı karşıyız. Tabii bu birilerinin içine yarıyor. Hmm. Niye? Çünkü e, kirletiyor ve buna karşı bir şey yapmasa gerek kalmıyor. Bu mevzuat karmaşası nedeniyle. Dolayısıyla koruyucu su, suyu koruyan, kamu yararı gözeten ve iklim değişikliğinde öncelikleyen bir su kanunu, taslağının yayınlanmıştı hani daha da önerilerimiz vardı bizim okulunda evet. ama bu hala yasa başmadı bunun bir an önce ilk elden mevzuştan sonra bu su çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz evet. diğer mevzu da denetim konusu. E, denetimlerde büyük eksikliğimiz var çünkü şu anda bakanlık aradığı evet takım sayılar yayınlıyor şu kadar denetim yaptık bu kadar ceza kestik diye ama biz bunları duymak istemiyoruz biz artık başarı hikayeleri duymak istiyoruz yani şu dereyi şöyle temizledik hmm. bu gölü böyle koruduk veya toprağın rehabilitasyonunu şöyle sadık bunu Anlatan mekanizma diyoruz. Bunun için de e, il müdürlüklerinin sağlam denetimler yapması, siyasi baskıdan uzaklaşması ve mutlaka personel sayısının çevre mühendisliği istihdamını gerekiyor. Çünkü şu anda İstanbul'da bile bakın milyonlarca insan hizmet etmesi gereken İstanbul İçerişecik Müdürlüğü'ndeki personel sayısı bile çok yetersiz. Koca kez daha öyle. Hmm. Ya yani bunları arttırmadan bizim yol almamız mümkün değil. değil evet. denetim denetim denetim diyoruz. Evet özellikle. evet denetim denetim ve onun yanında e, her zaman bu söylediğimiz e, koruma kullanma e, dengesinin e, artık biraz daha e, kullanmaktan değil de korumadan Korumaktan yana bir yani. e, anlayışla ele alınması bütün bu projelerin yatırımların. E, diyelim. Evet e, Baran çok teşekkür ediyoruz. Programımıza teşekkür e, katıldığın için ve verdiğin bilgiler için elbette e, raporda yer alan e, bütün tespitleri konuşmaya vaktimiz el vermedi ama fırsat oldukça önümüzdeki programlarda da yine e, ele almaya çalışacağız. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Başarılar dilerim. Hoşçakalın. Çok mersi. E, bu haftada ekonomi ekolojinin e, sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>